عن رب الله نستعين قاوي وجليل I don't and... Altyazı لا تخلف الميعاد فرب الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يرفعون وسلام على المرسلين. Oguntuk olayım adamım, devlet zarゲ relates player, Allah suallarına kiram gelmede olacak. Canımız Tuhfari Enbiya Muhammed Mustafa Sallallahu Fa'ada aleyhi ve sellet Efendimiz'in buyuru tayyip ederler. Eline, ashabına bütün Peygamber Ali İmzan, bütün Evliya ve Ali İmzan Efendimiz'in üstadımıza gelene بسم المؤمنات الرؤون رضا لله تعالى التافحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ve salatu ve selamu ala teyyidina <consistency> ve alihi ve sahbihi ecma'in. Efendimiz müsaade halileriniz olursa kafamıza takılan şu soruların cevaplarını öğrenmek istiyoruz. Hacı esrar evliliye kutfisesi ruh efendimizin işte halinden sonra bedenimiz şey Mustafa HMD bu sorulara nasıl cevap vereceğiz. Bir, Tarikat-ı Aliye'ye girmek ne için vacip oldu? Deli hangi ayeti i cemileler? billahi min eşşeytanir <gülüyor> recim. Bismillahirrahmanirrahim. Ki kulli cealna min kulli şey'en ve min hace. Salamallahu'l-Azîm. Ayet-i cehilesiyle vacip olmuştur. Burada minhad, minnevver bir yol demektir. ayet kelimenin manayı mâne Ey kullarım, Sizin her birinize ilk şeyi vacip ettim. Evvela şeriat, saniyen tarikatı vacip ettim buyuruyor. Onu tefsir-i Fahriddin-i Hazretlerinin Hı. kitabından tepsirinden evrenebilirsiniz. Hı. Evet efendim. Evet, evet. İki, en evvel tarikat ve Nakşibendiye'ye delalet eden kimdir? En evvel tarikat-ı Aliye-i Nakşibendiye'ye delalet eden Hazret-ı Allah Celle Celal-u Hazretleri Muhammed Mustafa'sına Hı. Garişşerif'te, hicret senesi Şerif'te, ''Ma asappallahu şey'en hadisi usisiyle ben senin kalbine ne ne gizdirdim ise sen onu Ebu Bekir'in kalbine girdir ya Muhammed.'' buyurdu. Buradan başlıyor ki bir riyazattan sonra mağaraya girdikleri zaman da bütün delik devşik yıvanla, akrapla doluydu. Mübarek kırkayız şeriflerini yuttular, sıktıydı ağızdan, direk bile delikleri bastılar, bir büyük delik kaldı, oraya da mübarek yükçesini koydu. İçeriden yükçesine böyle bir vurdular, çekmedi. Bir daha vurdular, çekmedi. Üçüncüde çok acil şekilde soktu mermi, bir yılan varmış orada. Yine de ayağını Hazreti Muhammed Mustafa'ya zararı olur diye çekiliyor da, gözlerinin yaşları uyuşmuş vücut de Peygamberimiz izinle uyuyordu, yüzlerine damlamaya başladı, açtı gözünü. Dolun yansıttı, ben zimbeti geçmiş dedi. Ya Resulallah, öpçemin olduğu yerden bir yılan öpçemin soktu. Çık ayağını çek. Sana yalnız kendi cinsinden kafirler hakaret eder. Bütün hayvanet benim aşığım dedi. Çek dedi yılan çıktı böyle dinledi. Eşhedü enle ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abdülhu ve Resulü. Ya Ya lan insanlar mı sana aşık buraya geleceğini 2-3 sene evvelden durdum da burada seni bekliyordum. Saadet ayı, saadet güneşi kapılan girdiler o fener olan mübarek ayın geliklerine bütün ayaklarımı yükselir elbiselerimi... te zavettim kapıyı açtı Açmadık. bir daha daha zavettim yani kapıyı vurdum manasına üçüncüne senin yüzündü görmek için soktum ben aklı yeter yasaktı ayağını dedi mübarek alçını yarını, yani çukurunu aldı o yaraya şöyle acımadı, tabi bomba gitti hakkını halal etti yasaktı bu zaman maksut tarikatının mayası uharlet Mustafa'nın kalbine verindi. Oradan dedi ki, ya yazıttık, sen hati, hayru zikir, el hati, hayru zizit mayekti, Hadisi, hadisiyle hati zikir ashab-ı kirama birer birer tarif etti. onlar da e, hati zikir, nakşir tarihinin ziddini yapsınlar buyurdu. Oradan başladı evlâhın, yani nakşir tarihini, tesersiden günümüze kadar, oradan geldi bundan sonra sualımız var mı? Var efendim. Üç, Tarikat-ı Kadiriyye kimden başladı? Kur'an Hazreti Ali radıyallahu an efendimiz, Muhammed Mustafa'nızı sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi Mekke'ye Mekke'de rahat bırakmadılar. Ne yaptılar? Çok çeşitli şeyler var demeyle tükenmen en sonundaki kararları dedi ki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 Muhammed Mustafa'mızın en tehlikeli gününde yatağı beklediği için cehri zikirde ona verildi farzilerin ve cehri zikir yaparlar. Cehri yapmasalar lezzet alamazlar. Bederim, bederim Şeyh Mustafa Efendi Hazretleri el yazı bordan kadri tarihini aldı ve halika oldu. Ondan sonra da İstanbul'a gitti, Hacı Eskadi Elbili Hübdüse Sirrahul Aziz Efendimiz'e vardı, oradan da Nakşi-Hafi tarihi aldı, bizim ki e, sizce bu biyyet başka bir manaymış. Üstadımız dedi, karşısında iki dedik kadar bütün lefayıflarımı bitirdi dedi. Hüseyin Efendi hocamız beş saatte bütün lefayıflarımı bitirdi, babam. Beş gününde bütün lefayıflarımı bitirdi ve bana oradan da icazet ettiler. İki tarihdir. Elhamdülillah. Rabbimiz Teala ve Tehattas Hazretlerine çok şükürler olsun ki bizim üstazımıza da iki tarihinin kutluiyeti nasip oldu. Hacı Es-Hadi es Erbili Efendimiz'e de iki kutluiyetin hem de nakşi hem de kadri nasip oldu. Bize de içmenin bir çadırında, halvet bir halimizde. O, üstazımız dedi ki, ben Efendisi sizi kadar tarikatından da vazifelendiriyorum dedi. O günden beri 49 sene olmuş ve hak verdiğine çalışıyoruz bu yoldan. Allah emrederimizi zayi etmesin. Peygamberimiz Muhammed Mustafa çıktı, gitti, Sencebeli seyirden indiler. O keda yolundan geliyorlardı, meraka kopuştu, arkasından geldi. Geliyor ya Resulallah dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Tesir olma gelemez. Ya al, Amin vardı. Aşağıya deyince ayakları ve huyuduklarına kadar baktı. Aman Karun gibi beni yuturma. Seni bağışla ya Muhammed dedi. Haydi bağışlarım çıktı. Çok merhamaklı tedavi edilmiş. İkinci defa sıhhır geçti dedi. Yine hücum edince Ya gir az yere dedi az lira aldı, bir sayın üstüydü. Say hamur gibi oldu çok içine, bakıp geliyordu. Aman tüldeler olsun, bir daha gelin anca da geliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bütün Mekke gelse bana yetişebilir miydi? Hepsini yerlere alırdım. Yalnız en sonra ümmetine siyaset, sünnet olsun diye, tertiple hareket etsinler diye den. O zaman o vazifeleri yaptım da şimdi evladım, evladım, şimdi tehlikeyi mucik hallerden sakın alın, beş kişiden fazla oturmayalım, Ondan sonra devam edelim inşallah, var mı sığalın daha? İşte, bu, sorun, rabıta-i yapılması hangi ayetlerle tabi Vabıta-i şerifenin yapılması, estaadübillah, bismillah, Ya eyyühellezine amenüttekullaha ve künûnü assadeteyn. Ey şerefi imanla şerefiab olan, basrahtan korkan kulların, siz salihlerle beraber olun. Salihler, salihler, yürşidi kâmiller. Onlarla olun, gözümüzü yumun. Kalbinizi şöyle bir büyük memleketimizin sahası kadar açın. O, o bu cihanın kalbine gelen şu uzat-ı ilahiyeyi kalbinize cıkın. dökülmeye başlanın ve bütün vücutun bilir. Bütün lefaipler anlar. Kalp buradan başlar, ruh buradan. Kalp ösöl altından zikre başlar, ruh sağ altından başlar, ruh altından zikra başlar. Ama bir tarife giden halifesi bulunması lazım. Bir e, üçüncü letayif sır sol hem tam iki barmak üstünde. Sır teman oldu mu ondan sonra hati sağ tam iki barmak üstünde, ruh iki barmak altındaydı. O da iki barmak üstünde. E, hata, ehba hati, ehba Şam sadrın ortasında, döşümün ortasında Muhammed Mustafa'nın yeşil nuru görünür oradayız şüpheli taam yemeyene. Şüpheli taam bir hangada faizde e, yanlış vereseden gelen haramdan bir çay içtiyse e, o nurları görenen nurlar kafalı olur. iki kişi ben nurları görünen birisi Babadanın durmuttan, Mustafa Efendi'ydi, onun da faizleri hep nuru görürdü. Kimsenin devasına yetmemiş, kimsenin kahve ve çayından içmemiş sade yemiş elmin emelenin onu bu görünürdü. Öyle şahidi bu. Ne diye sual ettim buraya? Var, ayet-i Celile'den ikincisi, ''Ya eyyü enleziyle amenitte ullaha vebtehu ileyhil vesile'' bir vesileye ey şerefi imanla şerefi yavrulan dulların Allah'tan korkan dulların bir vesileye tabu olun vesile dünyayı tarla sürün, ekin ekin bağ dikin bahçe dikin dünyevi rızıklarımızda nasıl vesileye sebebe teşebbüs ediyorsanız bu yolda da bu yolda da vesileye tabu olun vesileden murat diyor. Umar lasuhu bilmen efendi hazretlerinin nasayih Kur'aniyesinde de okulun bizim kitapların hepsinde de var. O da arifani billah çok büyük kutlu cihanları vesile ittihaz edin. ve külü ma'as-sadiqin sadıklarla da beraber olun, dinilirken de beraber olun, otururken da beraber olun, yatırken da beraber olun. Onu çok yaptınız mı? Bütün kalp, e, ruh, sığ, kafa, ehba, zikri kıl, zikri sultanı, nefis bak, murakabalar hep çalışmaya başlardı İzmirlahi Teala. Onun için vesileye ve tabu olun. Bu iki ayeti celil başka ayetler de var ya, şimdi mevzuğumuza sınmayacak, uzun gidecek. Biz bir pecih ile amel etsek yine kafi gelir. Ustalarımız buna cevap verirken sadiqim ta Medine'de, sadiqim ta İstanbul'da, sadetin ta Yemen'de nasıl beraber olalım? Hangi beraber olun? Siz onu o sizinle beraber olur. Ger Yemeni, der Yemeni, Küveni, ger Yemeni, Küveni, der Yemeni. Bütün ustalar bu farisi yoklar. Şuran da asham gibi yanında benden hoşlanmasa, beni sevmese, benden nefret etse, kalbin bizimle alakadar olmasa yemen kadar uzaktasınız babam. Eğer kalbiniz benimle o olur da yenen gibi uzakta olsanız benimle dil bize uçurmuş gibi olursunuz diyor. Bunu da o tarifiyle ispat ediyorum. Çok daha ispat edecek şey, Şimdi mevzumuz uz uz uzanır, hafifî yerlere temas edemek de onun için burada bunu bırakıyorum, rabıtada böyle fena olanlara olur. Daha... Evet efendim. Beşinci sorumuzu, kimlere rabıta olabilir, ispatı hangi şeylerdir? Kimlere rabıta olacağını, edep misalemiz yazıyor. Başka kitaplarımızda yazıyor. Hepiniz bunu okuyuyorsunuz, dinliyorsunuz. Üstazımız onlar e, Osman Şevket Yardım Edici e, Ankara Vahız'ı Üstazımızla konuşursana bana dedi ki diyor, Şam'da okulur, duvarın burasından altın netre orasına kadar çaka çaka kitabın dolu tepsirler, hadisler, fıkırlar filan sonra diyor ki o kitapların hepsi vursun edep risalesi oku edep risalesi oku edep risalesinden bu yok edep derdi o edep risalesinde diyor ki kim fena ki lah gelirse Resul aleyhisselam da aleyhine derse müstazımız ahirete girti edince Büyük müştazımız Hacı Es'adi Erbil'i Mütüse Sırrahu Aziz ahirete iftihal edince şer halifesi Adana Rızaht'ıdır. Böyle deyince anlayalım değil mi? Sultanımız'ıdır. Biriler sana rabıta gireceğiz, sene dünyada kadar vekil etmişti. Mektubattan önlem ayeti okuyabilir miyim? İnnallâhi ya emurukun eğlene emaneti ilâ ehlihâ. Ehline emaneti verdim diye retubatta sarâ Hasan yazdı, yazılı olduğu halde on iki sene, on beş sene kendine razıta ittirmedi. Bellâhif develim diye ağlardı. Bellâhif develim ağlardı. Günün birinde Adana'da Hacı Hasan Efendi varıldı. Nerkad-ı Nurus'un. Efendimiz'e gelmiş, Efendim bütün halifelerin kalbi sizden tarafa dönmüş. Rabıtanızı istiyorlar neden? Elim kalbinin bana dönmesiyle. Benim ürün fakir rabıta yaptıramamıyormuşlar. Ne temaz zülü zâtidir Ondan sonra o geçmiş gelmiş Bayrı Hoca dedi Fahri Kainat Efendimiz gelmiş Hasan Efendi'ye. Demiş ki Sami evladımıza e, Söyleniyor kendinden rahmete itirsin geldim söylerim diyor, Dedi dedikleriyor elin ruyasıyla amel eden masalından de laik diyaldım ben olmazsın bu diyor on iki sene sonra oluyor yavrum. orum böyle bir den bile geldi insan oraya. o gittikten sonra o gittikten sonra ikinci günümü geldim niye demedim girdim de laik diyaldım diyor laik etkisini Tek geldi gelin diyor, ben ilim rüyası ile amel efendi ona söylenir sınırdan sonra denir diyor. Üçüncü gün emir üstazımıza söylemiş Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hemir de Hasan efendiye söylemiş gelince Hemantan Hasan efendi laik deyamiye söyler buyurmuşlar. Ondan sonra başladı böyle bir demire olmaz bu Geçen bir hadiseyi haber vereyim, burada vaktim keyfimize girsin sohbet ederken, böyle arkadaşlar bir sohbet, tekba, tervelce bir adam demiş ki, Hazret'in için bir yerine gelmez daha, bakmış birisi onun boynuna bir toka vurunca bir şey yapıştırmış. Ne memlekette ne Ne buranın kim olduğu ne çünkü Fitne çoğaldı, el fitnetu, la inetun, la'anallahu men eyfabraha, fitne değil. fitneyi uyandıranlara Allah lahmet etsin diyor. Onun için diyemem ismini ne, gelemez deyince nasıl gelemez falan geldiye demek istemiş, bulunca yere yatıştırmış, adamcağızı kaldırmışlar, kadar kadarmış herhalde, oturtturmuşlar, yıkamışlar, o adam duran adam dönmeye koşmamıştı. Niye dönüyorum öyle demiş, ben aynı ben de bende yedim demiş. Bana da manevi e, fukat vurdular, beni hastaneye yetiştirdi, kurban olun demiş. Tamam taksiye diyor, hastahane 50 metre kaldı sana vefa diyor. Müridime cefa eden hazırlasın gereken diyor Efendimiz, sen bilmeyi erken hazırlasın, götürürüm onu ben, duruca çarpıyor çünkü. Müriğidime cefa eden çekin hazırlasın erken. İnan bu sözlerime, sen açık, nürhani, ceylanı, ceylanı. Yükenin elinden tutar, yakın uzak demez yeter. Tarıkına giren ol er, açık nürhani, ceylanı, ceylanı. Onun için onlar yetişirler. Ustazımız o çadrağı alıp da bize o patriliyesini tarif ederken sen Efendi dedi, Yahya'nın şey, Adana'nın öteyinde bir misis var dedi. Orda değirmenler var, Urdu'nun üstler dedi. Müslümanlar yüklerini bir İrmeni çocuğu da onu yükletmiş. Aşağıda tıpkıcık paraklık olmuş diyor. Giderken o İrmeni çocuğunun Ayağı, merkebinin ayakları çamura batınca, çamur olur ona, böyle yıkılmışlar. O yolda geçtik, yıkılmış, ne demiş ne yapayım diye ağlamaya başlamış, çığırmış, yiye, ileriye giren Müslümanlar duymamış. Bizim köyde Müslümanlar var da böyle sıkıştılar mı? Yetiş ya Abdülkadir Geylani diye bağırırlar. Ben de diyorum ya Rabbi yetiştir Abdülkadir Geylan'ı. Hemen bir diyor, mübarek sakarlıcık geldi, yukarı kaldırdı, dertiştirdi, yolda benimle beraber gitmeye başladı. Bira oğlum beni niye tabağdaktan çığırdın? Şurada çapacı babalar su dağın başında, onu çığırsan o bile gelip yüklenirdi. Bütün evliyalar şaktan atla yetişirdi. Onlar için dünya bir adım kadar vallahi bir ayakla geri alır diyor Abdülfadir Beyler'in ki dünya onların süveydayı derunları, kalbinin büyüklüklerinin yanında onlara alemi ekler gelir. Bütün aleme alemi eskar gelir evladım. Bütün alem çünkü kalbinde ha, süveydayı derun var, içinde iman var. O parlak imanını parlattın mı bu verdikleri reçetelerle kalp et bir yas kesilir yedinci katkileri şahı barbi içine alır. Görmüyor mu dedi üstadımız e, camilerde topak bir ayna var da onun içinde bütün cemaat, bütün ağaçlar, bütün kemerler görünür. Bir adam tatlına giydim, ürünür, gelir. O topak olduğundan, Süveyda'yı diyelim de topak bir ayna olduğundan o marifet namada ne de arş-ı ağlamı parsel parsel cızanlar kendi kalbinden bakıyordu cızıyordu oraları. Ne diyorsunuz siz? Beni ya kendime alamayacağım, pikiracağım. Acaba şey, bir de biter mi olan? Üstadın yanma vardım diyor. Hep şahitli bunlar. Dört yollu Mehmet baba, ricaldan bir insan. Allah şefaatine nail etsin. Benim babamı da. İş lazımın diyor yanına vardı İstanbul'da diyor izinin dibine oturdu diyor Dertimi verdi diyor efendim Yakup isminde bir kardeşim var sefer kayboldu öldümla hayatta ise arastan nerede bu kardeşimle görüştük kardeşim şu adaların arasındaymış Şehit olmuş akim mesela söyle. Yetmiş tane razama şefaat edeceğim. Ben ahiretteyim. Üstazım cebidiyor. Kardeşim şehit olmuş mu ki Öyle olmaz. Dünyayı ahirette görüyorlar. Yavrum, daha var mı şu sualın?